hamdulillah ve salatu ve salamu ala rasulillah. Değerli kardeşlerim, uzun yıllardır büyüklerimizden duyduğumuz cümleler var. Bunlar bize nasihat babında söylenenler. Tabi ne kadarımız bunları dikkate alıyoruz o ayrı mesele. O duyduğumuz kelimelerden bir tanesi şu. Evladım eskiden her şey azdı, bugünkü gibi değildi ama... Bereket vardı. Şimdi her şey çok ama bereket yok. Buna benzer cümleleri duymuşsunuzdur. Belki de bunları siz söylediniz. Gerçekten de öyle. Hayatımızdan bereketin çekilip gittiğini anlayabiliyor musunuz? Bunu gözlemleyebiliyor musunuz? Bereket ve bereketsizliğin sebepleri. Bereket için neler yapmalı? Bugün... İnşallah bunları konuşacağız. Çok güzel bir söz var, bereketle ilgili. Bereketsizlik diyor, dibi delik bir kova gibidir. Sen yukarıdan ne kadar su doldurursan doldur, deliklerden sular boşalır. Kovayı dolduramazsın. Yemek yersiniz. Bazen o yemek, yedi sekiz kişiye yeter, hatta artar bile sünnetlersiniz. Bazen, Benzer malzemelerle yapılan aynı yemek, o kadar fazla kişiye yetmediği gibi aç kalkarsınız. Bunu hayatımızda da çoğu kez görürüz. Maddiyatta da böyledir. Daha az maaş alan, nereye harcadığı, ne yaptığı belli olan bir kişi, diğer bir kişiyle kıyasladığınızda, daha fazla maaş almaktadır. Harcamaları ortalama onun da bellidir. Ama bu işte bir gariplik vardır. Bereket çok farklı bir şey. İmam Gazali Hazretleri şöyle anlatıyor: Az bir mal bereketli olunca çok kimsenin rahat etmesine, çok iyi işlerin yapılmasına vesile olur. Bereketli olmayan çok malda sahibinin hem bu dünyada hem de ahirette Allah korusun felaketine sebep olabilir. O halde malın çok olması değil, bereketli olması istenmeli. Cidden çok kazancı olan bir insan, arsası, yatı, katı, arabaları çok olan bir insan, bereketli bir kazancı olduğunu mu bize anlatıyor? Bundan böyle bir sonu çıkarabilir miyiz? Tamamıyla hayır. Böyle bir aritmetik tablo yok allah Teala'nın bir lütfu bereket arkadaşlar. Şimdi haram yoldan elde edilen bir mal düşünün. Dağlar kadar. Ne kadar çok olursa olsun, bu bereketsizlik malda kendisini hissettirir. Ya çabucak biter, ya o insana bir bela getirir. Bir işine yaramaz. Çok çabuk zengin olan, ama bir o kadar da o zengin hayatını, Geride bırakan insanlar gördük. Bazı kumar oyunlarında kazanılanların bereketinin olmayacağı söylenir. Yine çocukluğumuzdan beri duyduğumuz o cümle kalıplarından bir tanesi ki çok doğrudur. Evladım terlemeden ele geçenin bereketi olmaz. Alın teri dökmedikten sonra kazandığın her şeyde bu vardır. Bu cümleleri çokça duyarız. Yav nasıl ay sonu oluyor? Ne oluyor? Bir türlü yetiremiyorum vesaire vesaire. Allah'ın razı olduğu bolluktan bahsediyoruz. Allah'ın razı olduğu çokluktan bahsediyoruz. Bereket budur. Allah'ın razı olmadığı şeylerden sonra gelen o gözümüzle gördüğümüz çokluk, bolluk bereket değildir. Helal kazançta bereket var. Zaten diğeri çabucak uçup gidiyor. Bereketli olan az oluyor, çok işe yarıyor ve çok hayra sebebiyet veriyor. Unutmamamız lazım, iyi amelimizde asıl olan mükafat, bizim için nedir? Sevaptır arkadaşlar. Sevap, bizim için ahirette yiyeceğimiz bir meyve aslında. İyi bir amel yaptınız, bunun sonucunda ahirette intikal eden, çok sevabınız olacak. Bunlar eksilmek sizin size aynı zamanda bu dünyada huzur verecek, afiyet verecek ve genişlik verecek. Geçen senelerde yapılan bir araştırma, insanlar ne kadar maddi olarak rahatlarlarsa o kadar moral bozukluğunun ve hastalıkların arttığını gözlemlemişler. Yani Bugünkü tabirle gayri safi yurt içi hasıla, milli hasıla denilen her ferdin dünyaya geldiğinde ne kadar ona düşen parasının olduğunu hesaplandığı bir formül var. Bu ne kadar yüksek olursa yani parantez içinde gelişmiş ülkelerde intihar vakalarının çok daha fazla olduğunu görüyoruz. Çok ilginç gerçekten. Peki... Hangi yaptıklarımız bizim bereketimizi arttırabilir? Paramızda, yemeğimizde bu artışı nasıl sağlarız? Onlardan bir tanesi besmelidir arkadaşlar. Yapacağınız herhangi bir şeyden önce Bismillah veya yerine göre Bismillahirrahmanirrahim dediğimiz zaman o eyleme Allahü Teala'nın ismiyle başlamış oluyoruz. Ve o yaptığımız her neyse sadece bereketli olmuyor aynı zamanda da şeytan nasibini alamıyor. Hocalarımızın sohbetini duymuşsunuzdur besmelesiz yediğimiz yemeklerde ve yaptığımız işlerde şeytan da bize ortak oluyor. Dolayısıyla yapacağımız her işten önce besmele çekmek hem kolaydır hem de mana bakımından subhanallah bismillah demeyi unutmamız çok da kolay olduğu için bunun anlamını basite indirgemememiz lazım. O kadar çok konuşurken gereksiz şey ağzımızdan çıkıyor ki, bazen besmele çektik mi, çekmedik mi yemeğe oturduğumuz zaman, onu bile hatırlayamayacak hale geliyoruz. Bu sebeple farkında olarak Bismillah demeye ve işimize başlamadan önce bu yemek olabilir, Dükkanınıza gittiniz, arabanıza bindiniz, kontağı çalıştırırken de aynı şekilde mutlaka bismillah demeye kendimizi alıştırmalıyız. Hazreti Ali Allahu veçe diyor ki, Kardeşim, eline nimet geçtiği zaman çok şükret. Sakın az şükürle Allah'ın nimetlerini elinden kaçırma. Ne güzel söylemiş. Bizler tam tersini yapıyoruz. Şükretmiyoruz, nimetin değerini bilmiyoruz ve elimizden gittikten sonra da sızlanmalarımız başlıyor. Bu sefer dua etmeye çalışıyoruz ama tam tersine, nimet benim elimdeyken ben şükredeceğim ki bunun artırılmasını talep edeceğim. İbrahim suresinde de zaten bu çok açık bir şekilde aktarılmış. Rabbimiz Celle Celaluhu şöyle buyuruyor, dolsun ki şükrederseniz elbette size nimetimi arttırırım. Ne kadar net bir bilgi, ne kadar şükür, o kadar fazlası. Ne kadar ekmek, o kadar köfte. Amiyane tabirle. Allahu Teala kendisine şükreden kimseye, İhsan buyuracağını, nimeti arttıracağına söz veriyor. Rabbimiz Yerle Celaluhu asla sözünden dönmez. O zaman şimdi cebimize neyi koyduk? Besmele çekeceğiz. Bereketi eskisi gibi hissedebilmek istiyorsak. İkincisi şükredeceğiz arkadaşlar. Üçüncüsü de sadaka. Rabbimiz Yerle Celaluhu yemekten, ...içmekten münezzehtir. Yani ihtiyacı yoktur. Bizim ihtiyacımız var. Namazımıza ihtiyacı yok. Tuttuğumuz oruçlar veya... ...kurbanlıklar... ...hiçbir şeyi kendisine hediye edemiyoruz. Çünkü ihtiyacı yok. Ama bunlara bizim ihtiyacımız var. Ama kutsi hadislerde de... ...buyurulduğu gibi... ...infak edin... ...ben de size infak edeyim buyuruyor. Hasılı... ...mesela diyelim parasız kaldınız... Bereketiniz artık gitti, bunu hissediyorsunuz ve acilen berekete kavuşmak istiyorsanız, üçüncü maddemiz sadakadır. Bir günah işlediniz, günah işlemeden duramıyoruz. Bir kötülük yaptığımız zaman, onu bir iyilikle eğer karşılamazsak, bu kötülük olarak yazılıyor, bunu biliyoruz. Bizim için en kolayı, Günümüz şartlarında maddi artık gelirimiz ne kadarsa ona göre efendim, sadaka vermek bir hata yaptığımızda. Temizleneceğine inanmak. Hem bir bereket kaynağı sadaka vermek aynı zamanda sevaplarımızı arttıran bir mevzu. Başımıza diyelim bir kaza gelmesi muhtemel. Bir sağlık problemimiz var. Bunlar oluyor dünyada. O yüzden hem sadaka verdiğimizde inşallah... Bir vesile olur, bunlardan kurtuluruz. Aynı zamanda da dünyada bunun bir getirisi olur, sevinci olur. Gönlümüzde elhamdülillah şu kardeşimizin evlenmesine yardımcı oldum veya bugün vesile oldum, Rabbim Celle Celaluhu bana nasip etti, şu üç lirayla beş lirayla kendisine bir ekmek alır, az ama olsun diye dünyada da mutlu olabiliriz. Bir başkası bereketi kaçırdık bunu nasıl bulabiliriz? Dördüncüsü elbette müminin silahını kuşanmak. Hangi silahtır o S-400 füzeleri midir, G-3 piyade tüfeği midir veya kamalar mıdır, bıçaklar mıdır? Hayır. Bunlar sonra ilk önce müminin silahı duadır. Diyor ki Allah dostları Allah'tan bereket isteyin. Eğer Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hayatı boyunca hangi duaları okumuştu bunları biraz merak ettiyseniz kendisinin evi için, malı için, o hangi yemek yeniyorsa o anda onun için bereket duaları ettiğini fark edeceksiniz. Bu dualar okunabilir veya ben bir dua ezbere bilmiyorum diyorsanız eğer bugüne kadar duyduğunuz ama pek belki de dikkat etmediğiniz bir yer daha var oraya geçelim. Gündelik yaşantımızda birbirimizle telefonda konuşuyoruz, yazıyoruz, birbirimizin işini görmeye vesile olmaya çalışıyoruz ya. Şöyle bir cümle kullanılıyor. Kardeşim, Allah senden razı olsun. Amin. Ne güzel bir söz. Allah razı olsun diyoruz. Peki bu nedir sizce? Bu allah Alem bereketin kaynağıdır. Birinin evine gittiniz bir davet var. 3-5 bir şeyler önünüze kondu, yediniz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, ev sahibi için bir dua nakletmiş. Allah'ım onlara rızık olarak verdiklerine bereket ver, onları bağışla, onlara merhamet et buyuruyor Müslümin rivayetinde. Bu hadisi şerifte olduğu gibi de söyleyebilirsiniz veya aklınızda kaldığı kadarıyla bunu, konuştuğunuz dille de söyleyebilirsiniz. Bir yere gittik, çay içtik veya bir lokma e, tatlı yedik, yemek ikram edildi. Ne olursa olsun elimizi açalım. Ya Rabbi şu davetine icabet ettiğimiz evdeki kardeşlerimizin bize ikram ettiklerini sen bereketli eyle diye. Zaten biliriz ki çocukluğumuzdan beri misafir kendi rızkıyla gider. Her insan dünyada kendi rızkını yer. Rızkı kesilen bir insan zaten ölür. Hasılı biz misafir olarak gittiğimizde o kardeşlerimizin bize ikramlarını küçük görmeyelim. Ne olursa olsun bu bir kuru ekmek olabilir. Bilmem kaç tane çeşit yemek de sunmuş olabilirler. Dua edelim. Bu da yani eğer siz birine yardım ettiniz, yemek ısmarladınız, bir işini gördünüz... Bir dua aldığınızda biraz sevinim ve hemen arkasından da amin derken içimizden bunu geçirmemiz gerekiyor. Yani çok fazla bir şey konuşulduğu zaman maalesef artık değerini yitiriyor gibi görünüyor ya, bunu lütfen kurban etmeyelim, değersizleştirmeyelim, Allah razı olsun kelimesi o kadar değerlidir ki, Yerden gökten içindekilerden daha değerlidir aslında bir anlayabilsek. Siz bakmayın insanın dilinden sövmek de çıkıyor, övmek de çıkıyor. İnsanoğlu dua da okuyor, bela da okuyor. Ama bu dua bizim için Allah razı olsun Celle Celalu çok önemlidir. Zaten biz bunu tam manasıyla bilebilsek o insana bütün servetimizi vermemiz lazım değil mi? Düşünsene, Allah senden razı olmuş. Bütün insanlar sana sırtını dönse, savaşta yenilsen, hastalıklar seni bunaltsa, hanımından, kocandan, hiç duymak istemediğin şeyler duysan, çocukların nankör olsa, ama Allah senden razı, bir düşünsene. İşte bu cümlede çok önemli, hazır dua mevzusunu konuşurken bereketin tekrar kazanılması için, bu kelimeyi de daha doğrusu cümleyi de bundan sonra daha iyi dikkatle takip edelim Allahu Teala senden razı olsun ben o zaman şöyle düşüneyim şu anda müthiş bir dua aldım ben Rabbim Celle Celaluhu kimin duasını kabul edeceği hangi zamanda kabul edeceği belli olmadığı için ben çok mutlu oldum şu an kendinizi motive etmelisiniz kardeşlerim çok önemli bir e, mevzuyu şimdi sizlerle paylaşalım. Nimetleri elden kaçırmamanın yolu konuşuyoruz ya nasıl dereketi tekrar e, tesis edebilirim diye Allahu Teala Hazretleri Peygamberlerinden birine vahiy ediyor. Ben filan kulumun bir imtihan olarak ömrünün yarısını fakirlik yarısını da zenginlikle geçirmesine hükmettim. Hangisini evvel isterse onu vereceğim. Kendisine sor, arzusunu beyan etsin buyurmuş. O peygamber o adamı çağırdı ve gelen vahyi haberi ona söyledi adam. Saliha bir hanım olan zevcesiyle konuşmak, istişare etmek istediğini söyledi. İstişaresi üzerine hanımı sen dedi zenginliğin daha önce gelmesini tercih et. Adam hanım dedi bak dikkat edelim. Zenginlikten sonra fakirlik zor olur. Fakirlikten sonra zenginlik pek tatlıdır dediyse de hanımı hayır dedi hayır. Bu hususta ne olur benim dediğimi yap. Adam o peygambere gitti. Evvela zenginliği tercih etti. Allahu Teala ona bütün zenginlik kapılarını açtı. Büyük bir bolluk ve bereket ihsan eyledi. O hanım kocasına dedi ki, ''Eğer bu nimetin ömrümünün sonuna kadar devam etmesini istiyorsan, Allah'ın kullarına karşı cömert ol, kendisine bir elbise aldığın zaman, yani sen kendine bir elbise aldın, muhakkak fakire elbise alanlardan ol. Kendin için ne yip içersen, fakire, fukaraya da onlardan ikram et. Sakın bunu unutma.'' dedi. Adamın ömrünün ilk yarısı böyle bolluk şükür ile geçince Allahu Teala o peygamberine vahyetti. Ben okuluma bir imtihan olsun diye ömrünün yarısını zenginlikle, yarısını da yoksullukla, fakirlikle geçirmesini teklif etmiştim. Ama kulum bütün nimetlerime şükretti. Şükür nimetin elden gitmesini, devam et elden gitmesini önler daha güzelleştirir ve devamlı kılar. O salih kuluma, ömrünün geri kalan kısmına da, zenginlikle geçirmesini takdir ettiğimi, müjdele buyurdu. Sebe suresinde de 39. ayette, buna benzer bir ifade görüyoruz. Onu da aktaralım, sonra, tekrar, sizlerle hasbihal ederim. Buyruluyor ki, De ki, Rabbim, kullarından dilediğine bol rızık verir ve dilediğinden de kısar. Siz hayra ne harcarsanız, Allah onun yerine başkasını verir. O rızık verenlerin en hayırlısıdır. Aynen aktarıldığı gibi. Biz cebimizden çıkandan da sorumluyuz. Kardeşlerim, peki hangi sebepler var? Bugün yaşıyoruz onca şey. Hangi sebepler görülenlerden bizi bereketsiz bir hayata müptela ediyor? Neden biz bereketi bulamıyoruz zamanda? Neden biz bereketi bulamıyoruz mekanda? Neden bereket olmuyor bizim cebimizde? Neden bereket olmuyor bizim maaşımızda, soframızda? Bunları da sizlerle paylaşalım. Belki de bereketsizliğin sebeplerinin en büyüğü Allahu Teala'ya isyan etmektir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bir hadisinde buyurduğu gibi kul işlediği günah sebebiyle rızıktan mahrum olur. Evet kafirlere de rızık geliyor. Onlar da yiyorlar, içiyorlar, havayı teneffüs ediyorlar. Ama bereket çok ayrı bir şey. Hatta bazen Müslümanlar olarak, ya şu ülkenin vatandaşlarına bak, ne kadar zenginler, ne kadar rahatlar, halbuki onlar iman etmediler, diye de konuşuyoruz. Ama dünyada birilerine peşin ücret verildiğini, Müslümanlara ahirette genelde o ücretin verileceğini unutuyoruz. Şimdi, İsyan denilince akla şeytan geliyor. Peki bizimle ne alakası var? Çok alakası var. Çünkü Adem aleyhisselam ve Havva validemizin işledikleri günahı biliyorsunuz. Sonra cennetten çıkartıldılar. Böylece onlar zahmetsizce hiç zorlanmadan elde ettikleri o rızıktan mahrum kaldılar. Rabbimiz Celle Celaluhu, Araf suresinin 96. ayetinde bakın ne buyuruyor. O helak ettiğimiz şehirlerin halkları iman edip takva sahibi olsalardı, onların üzerine gökten ve yerden bereketlerin kapılarını açardık. Ancak onlar yalanladılar. Biz de kazandıkları günahlar sebebiyle onları yakaladık. En büyük sebebi Allah'a isyan etmek. Evimizde Allah'a isyan ediliyorsa, çalıştığımız kurumda, kuruluşta eğer Allahu Teala'ya isyan ediliyorsa bunlar bereketsizlik sebepleri diye zikredilmiş eserlerdi. İkincisi esnafları, ticaretle uğraşanları daha çok ilgilendiren bir mevzu. Ticarette hileli, aldatıcı ve yalan söyleyen insanlar olmamız. Bir kimse yalan söyleyerek, başkalarını aldatarak günümüzde kazançlık çıktığını zannedebilir. Hatta bunu bir övünç gereği olarak, övünç malzemesi olarak kullanır. Nasıl kurnaz bir adam derler ona. Vay be adam çaldı çırptı, ama parayı da kazandı. Sanki iyi bir şeymiş gibi. Bu gerçekten böyledir. Bir insan görünüşte birçok şey kazanıyor gibidir. Ama bu neye benzer? Bir köpüktür. Ayranı içerseniz, üzerinde bir miktar köpük vardır. Ama birkaç saniye kalır. Veya bir balon düşünün. Balon şişirirsiniz, şişirirsiniz, vay be ne kadar büyüdü, uuu bayağı büyüdü falan sonra bam diye bir ses patlar gider. Bu geçicidir arkadaşlar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bununla alakalı sadece ticaretle ilgili o kadar çok uyarılarda bulunmuştur ki vaktimiz çok fazla olmadığı için en azından bunlardan bir tanesini sizlerle paylaşayım istiyorum buhari ve Müslim'de geçen bir hadis-i şerif. Şöyle ki, Alıcı ve satıcı, Akit yaparken, Birbirine doğru söyler, Ve hiçbir şeyi gizlemeden açıklamaları gereken şeyleri beyan ederlerse, Yaptıkları alışveriş, Bereketli olur. Eğer, Birbirlerinden bir şeyler gizlerler, Ve birbirlerine yalan söylerlerse, Yaptıkları alışverişin bereketi ortadan kalkar. Maalesef, Bugünü anlatan maddelerden bir tanesiydi. Efendim benim ürünümde hiçbir sorun yok. Şu ürünü buradan aldım. Şu fiyata aldım. Sorulmadığı halde mesela bunlar söyleniyor. Yemin ediliyor. Efendim sen bunu kullan. Eğer beğenmezsen getir deniyor. Mahkemeler bugün binlercesi uzlaştırma mahkemeleri. Şunları bunları hep bunları düzene koymaya çalışıyor. Mesela bu ürün sıfır mı? Daha önce kullanılmış mı? Hayır hayır sıfır deniyor. Farklı. Son kullanma tarihi mesela gelmiş geçmiş, eve gidiyorsunuz, kandırıldığınızı anlıyorsunuz. Çoğu insanda kendi hakkını korumuyor maalesef. Ve bu şekilde enayi yerine konarak hayatımız devam ediyor. Aslında doğruluk ve dürüstlükle elde edilecek o az gibi görünen kazanç... Yalanla, dolanla, yetimin hakkına tüyü bitmemiş o bebeğin hakkına tecavüz edilip kazanılan milyonlarca katından daha bereketlidir. Çünkü o kazancın hiçbir kıymeti kalmıyor. Evet, araba alınıyor, ev alınıyor, faizi yatırılıyor, kötülüğü daha da kötü hale getirmeye çalışıyor. Lakin bu dünyadan giderken veya çocuklarının etrafındakilerin yaşadığı sıkıntılara bakarsak, ne kadar bereketsiz ve tehlikeli olduğunu görüyoruz. Yine bereketsizlik sebeplerinden bir tanesi, şükür etmemektir. Elde ettiğimiz ancak şükrederek korunulur. Çünkü daha önceki bölümde sizlerle paylaştık, Rabbimiz Celle Celaluhu zaten şükrettiğimiz takdirde, ...bize nimetlerini arttıracağını buyuruyor. Ama nankörlük ettiğimiz zamanda... ...kendisinin azabıyla bizi korkutuyor. Dolayısıyla biz şükretmiyoruz. Peki şükretmediğimiz zaman ne yapmış oluyoruz? Nankörlük yapmış oluyoruz. Bugün bile bir ihtiyacımız olduğunda... ...bir kardeşimize, bir dostumuza, komşumuza gideriz. Şu sende var mı veya bana... 100 lira verir misin? Maaşımı bir hafta sonra alacağım deriz. Şimdi bize iyilik yapan bir insana biz kötülük yaparsak eğer, bu ne olur? Nankörlük olur. Ama bu senin bana benim ona kendi aramızdaki nankörlükler. Bir de Allahu Teala'ya karşı hiçbir şekilde ödeyemeyeceğimiz günün 24 saatini 36 bin saniye veriliyor bir günde. 36 bin saniye Allah desek Celle Celaluhu kafamızı secdeden kaldırmasak, ölecek derecede uyumadan namaz da kılsak ve hayatımız boyunca her gün Kur'an okusak, yine de tam anlamıyla bize verdiği bir gözün, bize verdiği bir duyu organının şükrüne eda etmiş olamayız. Hasılı, biz eğer şükretmek istiyorsak, çok şey görürüz hayatta ama gören bir gözümüz yoksa sadece bakıyorsak olaylara buna karşılık şükretmiyorsak ağır imtihanlara da dünyada tabi tutulabiliriz. Allah korusun ahirette de bunlar cehennemde bizden alınabilir. O yüzden kendi aramızdaki vefasızlıklarından körlükleri değil de bereketi konuşurken bereketim niye yok acaba kazancımda derken bir dakika ben Acaba gereğince şükredebiliyor muyum? Bugün yemekte şöyle bir eksik vardı veya iş yerinde şöyle şöyle bir durum oldu. İmtihanı tabi tutuldum ya, bu niye böyle oldu deyip cinnet geçirecek halime geliyorum yoksa bunda bir hayır vardır. Buna da şükür diyebiliyor muyum? Bereketsizliğin kaynaklarından bir tanesi de eserlerde, Bitmek, tükenmek bilmeyen o hırsımız. İnsanın gözünü toprak doyurur derler değil mi? Tam da bizi anlatıyor. Ne kadar elinde nimet olursa olsun daha fazla, daha fazla diyoruz. Ve şükürsüzlüğe bu bizi sevk ediyor. Kardeşlerim, hırs öyle bir şey ki, insanın en büyük bereket sebeplerinden biri olan, Kanaati bize göstermiyor. Tok gözlülüğü göstermiyor. Aslında kanaatkar bir insan, neye sahip olursa olsun, onunla yetinmesini bilir. O hanımı da olsa hanımı ile yetinir. Az bir çorba var o gün, onunla yetinmeyi bilir. Surat asmaz. E öyle olduğu zaman, başkasının elindekine göz dikmez, mal olarak, başkasının çoluğuna, çocuğuna, Gözünü vermez. Bu sefer Allahu Teala o elindeki nimeti fazlalaştırır. O kadar çok insan var ki bugün ortalama bir maaş askeri ücret 2300 lira gibi e, böyle yaşayan kardeşlerimiz de var. Hatta ondan daha az maaş alanlar var mesela dul ve yetim aylığı, engelli aidi alanlar var. 20 bin lira, 30.000 lira kazananlar da var. Lakin o kadar maaşı yüksek olan, geliri yüksek olan insanlar açgözlülük yaparlarsa, tamahkarlık yaparlarsa yine geçinemediklerini görüyorsunuz. Hepsinden bahsetmiyorum ama bunlar da vakidir. Ben para ne, nereden geliyor, nereye gidiyor anlamıyorum. İçkim yok, şu yok, bu yok, eğlenme yok... Dikkat ediyorum ama bir türlü ay sonunu getiremiyorum. Aynı iş yerinde çalıştığım, benden dört kat daha az maaş alan birisi var. Adam hem kira veriyor hem şunu yapıyor ve maşallah geçiniyorlar. Bunlar size yabancı gelmiyordur. Yani az kazanıp, aman hırsızlık yapmayayım, aman şüpheli şeylere girişmeyeyim deyip, bereketli bir hayat süren insanların sayısı da, oldukça fazladır. Tabii bunda şöyle bir sebep de var. Hanım ve kocası ikisi aynı yolda yürürlerse bu çok daha kolay olur. Ama iki kişiden bir tanesi kanaatkar diyelim, çiftimizden bir tanesi çok nankör. Sürekli daha iyi şeyler istiyor ve adam sürekli borca giriyor. Veya tam tersine adam çok Fuzuli harcamalar yapıyor, hanımı daha böyle kıt kanaat geçinmeye çalışıyor. Ne olur dikkat ediyor? evimin beyi ne olur falan. Böyle durumlar da oluyor. Ama ikisi eğer aynı kafada olursa tadından yenmeyen yemek gibi oluyor işte. Kardeşlerim, bereketsizliğin sebeplerinden bir tanesi de hayatımızda belki bundan e, haberdar değiliz. İsraf etmemiz birçok şeyi. O kadar çok israfımız var ki. Hangisinden başlayalım? Bunu çoğaltabiliriz. En bilinenleri, evimizde yemekleri yedikten sonra tabaklarımıza bir bakalım. Eğer tabaklarda kalanlar, nereye gidecek? Çöpe gidecek. Bizim çöpe giden yemeklerimiz varsa, bizim çöpe giden ekmeklerimiz varsa, nasıl olsa bir gün yerim diye istiflediğimiz, bozulan şeylerimiz varsa, doymayan gözümüze bir türlü doyduramadığımız, kenara atıp bir gün hallederim ben bunu dediğimiz, ama maalesef mahvettiğimiz şeyler israftır. Evimizde, banyoya girdi afedersiniz, tuvalete girdiniz, suyu fazla kullanmamız bile, boşu boşuna akıtmamız bile israftır. Milyonlarca ekmek, Çöpe gidiyor bir günde. Sadece ülkemizde. Afrika'da, Sri Lanka'da, Doğu Türkistanlıların mülteci olarak yaşadığı yerler var. Arakan var mesela. Suriye'deki örnekleri görüyorsunuz. İnsanlar ucu ucuna geçiniyorlar. Bizler bu konuda çok bonkör davranıyoruz. Hatta bu direkt israf. O yüzden israf nice nimetleri tüketir. Buna karşılık şu konuştuğumuz bereketi de ortadan kaldırır arkadaşlar. Ölçüsüz bir yaşayış içerisindeysek, yüklü harcamalar yapıyorsak, evet benim bir kıyafete ihtiyacım var ama aynı kıyafetten 8-10 tane varken eskimemiş ama yeni bir moda çıkmış diye biz bunları alıyorsak ve biz bunu borçlanarak alıyorsak bunda sıkıntı vardır. Yoksa bir insanın Maddi durumu yerindedir, istediği kadar kıyafet alabilir. Zekat verip vermemesi onun problemidir. Yani hiç kimse ya bu adamın altı tane kaza var, beş tane kaza kalması gerekiyordu, demek ki bu adam harama düşmüş, denilemez. İnsanın kendi vicdanı ile alakalı. Nasıl olsa kabre girdiğimiz zaman sorgu sual başladığında bize verilen o zamanı nasıl kullandık? Bize verilen parayı ne yolda kazandım, nereye harcadım, bunlar sorulduğunda ortaya çıkacak. Ama şunu da söylemek lazım, mal ve kazançların bereketsiz olmasının en önemli sebeplerinden bir tanesi işte israftır. Bu gerçeği unutmayalım. Bu kıyafette de, boğazımızdan geçenlerde de, hatta zamanımızda da böyledir. Zamanın israfı mı olur? Olur. ...gereksiz şeyleri, hayatımızda biliyoruz nelerin olduğunu, bunları çok fazla kurcalarsak, zamanımızı bunlara harcarsak, bu da israf oluyor. Kardeşlerim, insanlığa rehber olarak gelen peygamberler birçok görevlerde bulundular. Onlar da rızıklarını araştırdılar. Sebeplere sarıldılar. Terzilik yapanlar oldu, Barangozluk yapanlar oldu, çiftçilik yapanlar oldu, ticaret yapanlar oldu. Kimseye yük olmadan ben Peygamberim, benim emrimde olacaksınız demediler ve helal rızık temin ettiler. Alın teri döktüler, göz nuruyla çalıştılar. Çünkü helal kazanç endişesi vardı onların. Helalinden üretecek, helal yolda harcayacaklardı. Dolayısıyla bizim rızkımız Allahu Teala'dan geliyor. Yediğimiz her lokma, içtiğimiz her yudum su, hava, ekmek bize lütfediliyor. Bizler inanıyoruz ki Rabbimiz Celle Celaluhu ruhumuzun da bedenimizin de gıdasını veriyor. Rızkımıza kefildir. Ama biz de helal yerlerde çalışıp, çoluğumuza, çocuğumuza ve kendi boğazımıza bu helal lokmayı götürme derdi içerisinde olmalıyız. Çalışmak, Aynı zamanda hayatımıza huzur getirir, bereket getirir, tembelliği sevmeyen bir dinimiz var. Sorumsuzluğu yasaklayan, çalışmadan kazanmayı yasaklayan, sahteciliği yasaklayan dinimiz var. Rüşveti, tefeciliği, ürünleri stoklamayı, kara borsacılığı, alışverişte hileyi yasaklayan, çok güzel bir dinimiz var. O yüzden, Ahiret yurduna yatırım yapmak isteyen her Müslüman olarak bizim uyarılara dikkat etmemiz lazım. Dünyadan nasibimiz unutmayalım tamam ama ahiret yurdunu da arayalım. Kardeşlerim, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir gün ben hendeye ineceğim buyurdu, ayağa kalktı, açlıktan Karnına taş bağladığı bir zamandı. Hazırladınız değil mi? Hendek gazvesi. Yüzlerce sahabe efendimiz, Hendek kazımında, bizzat Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemde, orada Hendek kazıyordu. Yüzlerce sahabe efendimiz de orada. Efendimiz siz çalışmayın dediler. Lütfen dinlenin. Hayır buyurdu. Ben de sizlerle çalışacağım. Açlıktan karnına taş bağlamış. Üç gün müddetle sadece su içmişler. Hiçbir şey yok. Allah Allah. Anlatıyor sahabe Efendilerimiz. Hazreti Peygamber diyor, sallallahu aleyhi ve sellem, kazmayı elini aldı. Sert bir kayaya vurdu. Kaya unofak olup küçük küçük parçalara ayrıldı. Ben dedim ki. Ya Resulallah, eve gitmeme izin verir misiniz? Eve gittim diyor zevceme, ben Allah Resulü'nü dayanılamayacak bir halde gördüm. Yiyecek bir şey var mı dedim eve. Biraz arpayla bir de oğlak var dedi. Ben diyor oğlağı kestim, aklımda hep Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem var. Arpayı öğüttüm, eti tencereye koyduk, hızlı hızlı ekmeği pişirdim, Tencerede taşlar üzerimde kaynamaktayken, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yanına gittim. Ey Allah'ın Resulü dedim, birazcık yemeğim var evde, bir iki kişiyle beraber bize buyurun. Yemek ne kadar diye sordu, ben de tüm olanları anlattım. Bunun üzerine buyurdu ki, hem çok güzel, hem de güzel. Hanımına söyle, ben gelinceye kadar tencereyi ateşten indirmesin. Ekmeği de fırından çıkarmasın. Sonra ashabına, ey Hendek ehli dedi, Cabir bize ziyafet hazırlamış. Haydi buyurun. Yüksek bir sesle diyor, nida etti. Ordakiler hep beraber kalktılar. Herkes aç, yorgun. Cabir radıyallahu an, anlatıyor. Ben diyor, zevcemin yanına koşa koşa gittim. Ey vah dedim hanım. Vay başımıza gelenler. Ne oldu? Peygamberimiz aleyhisselatü vesselam yanında muhacirler, ensar, beraberinde ne kadar kişi varsa hepsi geliyor. Hanımım Allah Resulü sana ne kadar yemeğimiz olduğunu sordu mu diye bana sordu. Ben de evet dedim bunun üzerine o halde dedi telaşlanma o senden daha iyi bilir. Sahabe hanımının farkını görüyor musunuz? O halde telaşlanma o senden daha iyi bilir. Kim gibi? İbrahim Aleyhisselam'ın hayatında okuduk. Çoluğumla çocuğumla sen beni burada mı bırakıyorsun? Evet. Peki ey İbrahim bunu kim istedi senden? allah Teala mı istedi? Evet. O zaman gidebilirsin. Dön arkanı git. O bize yeter. Şimdiki sahabe de o halde telaşlanma. O senden daha iyi bilir. Yani şöyle dememiş. Sen bunu düşünemiyor musun? Eyvah başımıza gelenler ne olacak? Hatta Cabir radiyallahu an heyecanlanıyor ama hanımı radiyallahu anha validemiz ne kadar sakin. Neyse sonra geliyorlar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahabelerine birbirinizi sıkıştırmadan yavaşça giriniz buyuruyor. Ve on kişilik gruplar halinde... Zaten o zamanki evleri biliyorsunuz, içeri giriyorlar, Efendimiz Aleyhisselam ekmeği koparıyor, üzerine et koyuyor, her defasında tencereyi, fırını kapatıyor, ondan aldığını ashabına veriyor, fırının önünde kendisi. Sonra yine aynısını yapıyor, gelenler, arkadaşlar rivayet o kadar fazla kişiden geliyor ki, Buhari'de var, Müslim'de var, yani en çok bilinenleri bunlar olduğu için söylüyorum. Gelenler kaç kişiymiş biliyor musunuz? Bin kişiye yakınmış arkadaşlar. Diyor ki, ''Vallahi oradakilerin hepsi doyuncaya kadar ekmeği koparıp üzerine et koymaya devam etti. Neticede bir miktar yiyecek de arttı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem zevceme döndü. Bunu ye, komşularına da ikram et.'' Çünkü açlık insanları perişan eder buyurdu ve biz diyor herkese o etten dağıttık. Allahu Teala Celle Celaluhu peygamberlerine birçok mucize vermiştir. Bu onlardan bir tanesi. Hasılı bereket Allahu Teala'dan geliyor. O yüzden yaptığımız bir yanlıştan dolayı Olmaması gereken bir durumdan dolayı mı acaba bu bereketsizlik oldu? Bunu düşünmekte fayda var. Kardeşlerim, bir gün salih zatlardan bir tanesi, Hz. Ali radıyallahu anın önünde durmuş, bir şeyler istemiş. Hz. Ali Efendimiz, oğluna, annene git demiş. Kendisine bıraktığım altı dirhem vardı. Onlardan bir tanesini al gel. Oğlu gitmiş, annem o altı dirhemi un almak için ayırdığını söyledi dediğince Hazreti Ali radıyallahu an bir kul Allah'ın katındakine kendi elindekinden daha fazla güvenmedikçe, imanı kamil olmaz, git annene söyle, altı dirhemin tamamını göndersin demiş. Hazreti Hasan veya Hüseyin, Allah Teala onlardan razı olsun. Herhangi biri rivayetlerde ikisi de geçiyor çünkü o altı dirhemi getirmiş. Babacığına teslim etmiş. Hazreti Ali radıyallahu an efendimiz de onları isteyenlere vermiş. Hazreti Ali radıyallahu an daha evden içeri adımını atmamıştı ki bu sefer imtihan biri gelmiş, devesini satmak isteyen bir adam. Hz. Ali radıyallahu an, deveni kaça satıyorsun demiş, 140 dirheme. Parasını bir müddet sonra vermek üzere, onu şu kapıya bağla demiş. Tamam demiş adam, deveyi bağlamış gitmiş. Derken başka bir zat gelmiş. Bu deve kimin demiş, Hz. Ali radıyallahu an, benim demiş. Onu satıyor musun deyince evet kaça 200 dirheme. Peki demiş adam. Aldım gitti. Adam 200 dirhemi vermiş, deveyi almış. Hazreti Ali radıyallahu an deveyi satın aldığı zata 140 dirhemi vermiş. Arta kalan 60 dirhemi de Hazreti Fatıma radıyallahu anhuma annemize getirmiş, teslim etmiş. Fatıma annemiz şaşırmış bu nedir? <gülüyor> Bu demiş. Allahu Teala'nın her kim hasene ile gelirse ona o yaptığı iyiliğin 10 katı vardır buyurarak peygamberi vasıtasıyla bize vaat ettiği mükafattır demiş. Altı dirhem almıştı 60 dirhemle eve döndü. Hazır İbrahim Aleyhisselam'ın da ismini andık. Onun da oğluna bir ders niteliğinde duası vardı biliyorsunuz. İbrahim Aleyhisselam'ın oğlu İsmail Aleyhisselam evlendi. Onu görmeye ev ziyaretine gittiğinde bir olay var. Bugün programımıza konu edeceğimiz hadisi şeriflerde aktarılıyor. İbrahim Aleyhisselam'ın oğlu İsmail'i ziyareti. İsmail Aleyhisselam evlendikten sonra ziyarete gitti. Fakat İsmail Aleyhisselam evde yok. Hanımına sordu. O da rızkımızı tedarik etmek üzere çıktı gitti diye cevap verdi. Sonra İbrahim Aleyhisselam peki dedi e, maişetiniz, geçiminiz, haliniz nasıldır? İsmail Aleyhisselam'ın Hanımı, şiddetli darlık içindeyiz, çok fena bir haldeyiz diye cevap verdi. Bayağı bir şikayet ettikten sonra İbrahim aleyhisselam, kızım dedi, efendin eve geldiğinde benden selam söyle, kapısının eşiğini değiştirsin dedi. Kadıncağız anlamadı, İsmail aleyhisselam sonra geldi babasının gelip gittiğini, Evin içinde hissettiği o güzel kokudan anlayıverdi hanımı söylemeden. ''Hanım'' dedi evimize bir gelen oldu mu? ''Aa evet evet'' dedi. ''Şu şu vasıflarda yaşlı bir zat geldi. Bana seni sordu cevap verdim.'' ''Ev durumumuzu sordu ben de çok darlık içinde istedim bayağı bir konuştum.'' ''Peki'' dedi İsmail aleyhisselam. ''Bir şey söyledi mi?'' ''O da sana selam söylememi? ve kapısının eşeğini değiştirsin dememi söyledi. Hmm. İsmail aleyhisselam olayı anladı. Uzun yıllardır kendisini görmeye gelmemişti, gelememişti İbrahim aleyhisselam, hanımı da kayınpederini tanımamıştı. Bu sözlerdeki anlamı kavrayan İsmail aleyhisselam, o gelen dedi ihtiyar dediğin babam, bana senden ayrılmama emretmiş, artık güzelce, ailenin evine dönebilirsin dedi ve evden ayrıldı. Biraz zaman geçti, cürhümilerden başka bir kadınla evlendi. İbrahim aleyhisselam, Allahu Teala'nın dilediği bir müddet sonra geldi, yine evde İsmail aleyhisselamı bulamayınca, aynı metodu kullandı, yeni evlendiği o hanımının yanına gitti. Geçiminiz, ne durumdadır dedi yeni hanımına. Elhamdülillah dedi. Biz hayır, mutluluk, saadet, işte bolluk içerisindeyiz. Kocan nerede dedi. Maişetimizi, geçimimizi tedarik etmek için işe gitti. Sonra ne yiyip ne içiyorsunuz dedi. Bazen su içiyoruz, bazen et yiyoruz. Aç kaldığımız zamanlar doluyor ama hamd ediyoruz dedi. Bu sefer işte bugünkü programımıza konu olan dua etti. Bu duayı ben de size ediyorum. Rabbimiz Celle Celaluhu'yu şahit tutuyorum. İbrahim Aleyhisselam'ın cümlesiyle. Ya Rabbi bunların nimetlerini, etlerini, sularını mübarek kıl. Bereket ihsan eyle. Bu duayı size yapıyorum. Amin diyor. Sonra İbrahim Aleyhisselam diyor ki, Efendin geldiğinde selam söyle, kapısının eşiğini güzel tutsun diyor. Akşam eve geliyor İsmail Aleyhisselam, yine içeride güzel bir koku var. Evimize gelen oldu mu? Evet, nur yüzlü bir ihtiyar geldi. Seni sordu, ben de rızkımızı tedarik etmeye gitti dedim. Geçiminiz nasıldı dedi ben de iyilik güzellik içinde, hayır içindeyiz dedim. Peki sana bir şey tavsiye etti mi diye sordu. O yeni evlendiği hanımı da evet o muhterem ihtiyar. Anlamadım ama sana evvela selam söyledi. Kapısının eşiğini iyi tutsun diye emreyledi. Ben de kapının eşiğine baktım ama bir şey göremedim. Bunun üzerine İsmail aleyhisselam daha önce başına gelen o olayı da anladı. Ve işte o babamdır, sen de evimizin şerefli eşiisin, babam seni hoş tutmamı ve iyi geçinmemi emreylemiş dedi. Ya, sizlerle paylaştığım bu durum, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadisidir. Buhari'de geçen bir hadis. Yani ne anladık bunda peki? Şükür nimetin artmasına ve devamlı olmasına vesile olur. Nimetleri az görüp şikayet etmek, bu niye böyle, bu niye şöyle olmadı veya bu ona niye verildi de bana verilmedi demek, elimizden gitmesine vesile olur. Nimetleri az görüp şikayet etmek aynı zamanda neydi? Nankörlüktü. Bunun sonucu neydi? Nimetin azalması mahrumiyet ve hüsranlık sokakta yatan bir kardeşimiz var Ankara'da bir kardeşimiz gönderdi çok etkilendim bir video birkaç sene öncesine kadar evde yaşıyormuş daha sonra bazı imkansızlıklar olmuş biz buna imtihan diyelim sokakta yatıp kalkmaya başlamış mikrofon uzatıyorlar kendisine çok güzel konuşuyor Allahü Teala'nın takdirili olur her şey, buna da şükürler olsun, böyle konuşuyor. O e, sokakta yatan delikanlının bir cümlesi beni çok etkiledi. Dedi ki, bunun, yani bu yaşadığım olayın ben bir süre sonra geçeceğini düşünüyorum dedi ve dedi ki ben de ''Evimde olduğum zamanlar evimin kıymetini bilmiyordum ta ki sokakta kalana kadar.'' dedi. Bakın, ben de bilmiyordum sokakta kalanların ne çektiğini demek istedi belki de. Ama şu kadar zamandır sokaktayım, ben de evimin değerini bilmiyordum. Bu hepimiz için böyledir. Elimizdeki yani bize verilen nimetleri görmezsek, şeytana uyarsak daha fazlasını istersek bizden alındığında anlıyoruz. Ama bu acı bir tecrübe oluyor. O yüzden madem biz bereketi konuşuyoruz ve bereketin eksilmemesini hatta hiç bereket görmediysek malımızda, ömrümüzde yiyecek, içeceğimizde bunun en önemli sebeplerinin besmelesiz İşe başlamak, yemek yemek, şükretmeden hayatımıza devam etmek, sadaka vermeyi unutmamız, duayı unutmamız olduğunu, Allah'a isyan yani günahları maalesef çok basit gördüğümüzü, günahları sıradan bir şey gördüğümüzü, çok yalan attığımızı, eğer esnafsak bir ürün satıyorsak, bir yerde görevliysek, efendim şişirip şişirip böyle övüp övüp, o parayı alana kadar o ürünü satana kadar insanlara bilerek yalancı ya yani yalan attığımız yalancı olduğumuzu efendim yine hırsımızdan dolayı da gözümüzün doymadığını bugün paylaşmış olduk. Allahu Teala ve Tekaddes Hazretleri cümlemize bereketler nasip buyursun. Borcu olan kardeşlerimize helal rızıkla borçlarını ödemeyi nasip eylesin. Yine helal kazancı düşünerek, kızını, oğlunu, hanımını, bakıma muhtaç kim varsa onun sorumluluğunda olan, onlara o şekilde davrananlardan eylesin. İnsi ve cinni şeytanların şerrinden, nefsimizden gelecek şerlerden bizleri muhafaza eylesin. Ömrümüze bereketler nasip eylesin. Yediklerimize bereket nasip eylesin. Giydiklerimize, bindiklerimize bereket nasip eylesin. En önemlisi de belki de her birimizin dualarında olan o bereketli ömürle beraber artıları çok fazla olmuş. Dünyada diğer tüm alacaklılarla helalleşmiş, borcunu ödemiş. Kul hakkıyla Allahu Teala'nın huzuruna çıkmayanlardan eylesin ve imanla çene kapamak bizlere nasip olsun. Amin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammed ve nebiyina Muhammed.